Hazreti Musa Tura gidiyormuş. ne gidiyormuş? <gülüyor> yağmur duasına gidiyorlarmış. Nereye yağmur duasına? O oh, vakit bir şey olmuş. Yağmur kesilmiş. Oluyor öyle bazen. Hadislerde var. Efendim bazı suçlarına gidiyor. Yağmur mutar kesilir. Yağmur yağ yağmaz yani. Gitmiş. Dua etmiş. Etmiş. Ya Rabbi bir hayvanlar otlar kurudu. Yerler şerhe, şerhe parçalandı ya Rabbi. Su ver kullarına. Mahrum etme. Her şeye kadir sen değil, <gülüyor> değil. Cenab-ı Hak. Demiş ki bir kul var. Yağmur duasını o gelmedi demiş. Onu getirirsen yağmur duasına duanı kabul ederim. Kimmiş ya Rabbi bu? Şehirde frenci evde oturuyor demiş Cenab-ı Hak ona. Hazreti Musa'ya. Yağmur yağmamış dönmüş gelmişler bulmuşlar okulu. Hadi bakalım şeye duaya çıkacağız. Ben dargınım demiş. Kime? Allah'a demiş. Azerbaycan'a şey demiş. Araya laf karıştı. Bazı insanlar var onlar bizim gibi değildir. Onlar cile yaparlar Cenab-ı Hak'la. Allah da şaka yapar. Cümbüş yapar Cenab-ı Hak yani. Şaka yapar. O sevdikleri, o aziz olan kullar vardır. Onlar başlarda bayrak takmazlar. Biz evliya diye. Hadi yürü, gitmem demiş. Dargınım. Subhanallah. Yakalayın da karga tulumba. Yakalamışlar karga tulumba. Götürmüşler, yağmur yağmış. Gideken yola bağırıyormuş. Ya Rabbi biliyorsun ben gitmiyorum. Bunlar beni zorla götürüyorlar diye. Gelmiyorum yani. <Gülüyor> ya böyle. Evet. Geçen gün böyle kısa mı duydum? Birisi gelmiş bana dedi. Akıl bir nurdur. Bu akla sığmıyor. Bunlar <gülüyor> akılların işi olsaydı ayağın altında mesletmek lazım gelirdik. Kadına iki erkek bir verecektik. Hiç akıllar değil yalnız. Mesle üstüne veriyorsun. Bir aklen olsa altına vermek lazım. Aya şey, Ayağına meslettiği vakitte. <gülüyor> Senin aklının bir şey değil o. Efendim, akıl bir yere kadar gider o. Aklı maaş. Ondan durur. Sonra cevap Musa demiş ki ya Rabbi bu ne hikmettir? Bu nedir bu aramızdaki bu cilve cümbüş böyle bu şekilde?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 Ya şaka yaparlar bazı emliyaullah cilve cümbüş yaparlar Allah-u Teala hatta gene birisi ibadet taatta falan böyle zahit, abid lan demiş ki ona Cenab-ı Hak ey kulum ne yaparsan yap seni cehenneme koyacağım demiş çok üzülmüş mürşid-i sağmış oraya gitmiş ağlayarak anlatmış hadi git ibadetini yap demiş senden şaka yaptı Allah-u Sübhanehu ve Teala hazretleri ya sen kulunu yap demiş o Allah'ını yapar acaba anlattık mı?